Saf suresi Değerli dinleyenler Saf suresi Medine'de indirilmiştir Sure adını dördüncü ayette geçen saf kelimesinden alır Tamamı on dört ayettir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var Yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir O azizdir yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınızı söylemeniz, en şiddetli bir buğzu davet etmiş olmak bakımından Allah indinde büyüdü. Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda birbirine kenetlenmiş yekpare ve müstahkem bir bina gibi saflar bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kamim, benim size hakikaten Allah'ın peygamberi olarak gönderilmiş olduğum bildiğiniz halde niçin beni ezalandırıyorsunuz demişti. İşte onlar haktan sapıp eğrildikleri zaman Allah da onların kalplerini hidayetten döndürdü. Allah fasıklar yürüyüpuna hidayet etmez. Meryem oğlu İsa da bir zaman şöyle demişti, ''Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden evvelki Tevrat'ı tasdik edici, benden sonra gelecek bir peygamberi de ki adı Ahmet'tir, müjdeleyici olarak geldim. Fakat o kendilerine açık açık belgeleri getirince bu apaşikar bir büyüdür.'' dediler. Kendisi İslam'a davet edilip dururken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler guruhunu muvaffak etmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye yelteniyorlar. Halbuki Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır kafirler hoş görmese de. O peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Çünkü o bunu diğer bütün dinlerden üstün kılacaktır. Müşriklerin hoşuna gitmese de. Ey iman edenler! elen verici bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine iman eder. Mallarınızla, canlarınızla da Allah yolunda çarpışırsınız. Bu sizin için eğer bilirseniz çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız o sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki çok güzel saraylara sokar. İşte bu en büyük kurtuluştur. Sizin için seveceğiniz diğer acil bir nimet daha var ki, o da Allah'tan nusret ve yakın fetihtir. Sen müminlere müşteli. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olma. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kim olacak demiş. Havariler de Allah'ın yardımcı kulları biziz diye söylemişlerdi. İşte İsrail oğullarından bir zümre ona iman etmiş bir zümre de küfürde kalmıştı. Nihayet biz o iman edenleri düşmanlarına karşı destekledikte de, bu suretle galip olarak çıktılar. Cuma Suresi Değerli dinleyenler, Cuma Suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını Cuma namazının konu edildiği 9. ayette geçen Cuma kelimesinden alır. Surenin tamamı 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa... ...hepsi o mülkü melekutun eşsiz hükümranı... noksanı bulunan her şeyden pak ve münezzeh... ...galib-i mutlak, yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah'ı... ...tesbih ve tenzih etmektedir. O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 yegane hüküm ve hikmet sahibidir bu Allah'ın kimi dilerse ona vereceği bir fazlıdır Allah büyük fazl sahibidir kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların hali koca koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin basfı ne kötüdür Allah zalimler yüruhunu muvaffak etmez ''De ki, ey Yahudiler, bütün insanları bir tarafa bırakarak Allah'ın dostları gerçekten yalnız kendiniz olduğunuzu iddia ediyorsanız, doğru söyleyenlerseniz hemen ölümü temenni edin. Onlar ellerinin öne sürdüğü günahlar yüzünden bunu ebedi ve kat'i olarak arzu etmezler. Allah o zalimleri çok iyi bilendir.'' ''De ki,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 müminler için eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Değerli dinleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe verirken dışarıdan davullar çala çala bir erzak kervanı geçti. Bazı sahabeler mescitten çıkarak o kervana doğru yöneldiler. Gerçi o sırada açlık hüküm sürüyordu. İşte bu ayet bunun üzerine nazil olmuştur. Münafikun Suresi Değerli dinleyenler Münafikun Suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı on bir ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Münafıklar sana geldiği zaman şehadet ederiz ki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 çünkü onlar iman ettiler sonra kafir oldular. Bu yüzden kalplerinin üstüne mühür basıldı. Onun için onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman cüsseleri beğenini kazanır. Eğer söylerlerse sözlerini dinlersin. Halbuki onlar giydirilmiş odunlar gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanırlar. Asıl düşman onlardır. O halde onlardan sakın Allah kahretsin onları nasıl olup da hattan döndürülüyorlar onlara gelin Allah'ın peygamberi sizin için bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını çevirdiler gördüm ki onlar kibirlerine yediremeyerek hala yüz döndürüyorlar onlar için ha istiğfar etmişsin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 Halbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince asla geri bırakmaz. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Tegavün Suresi Değerli dinleyenler, Tegavün Suresi Medine'de indirilmiştir. adını 9. ayetten alır. Tamamı 18 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir Mülk O'nun, hamd O'nun, O her şeye hakkıyla kadirdir O sizi yaratandır Böyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz mümin Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir Gökleri ve yeri hakkın ikamesine sebep olarak o yarattı, size suret verdi. Hem suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak onadır. Göklerde ve yerde ne varsa bilir, ne gizler, ne açıklarsanız onları da bilir. Allah göğüslerin içinde olan her gizliği bile hakkıyla bilicidir. Bundan evvel küfredip de işlerinin ağırlığını dünyada çekip tadandırın haberleri gelmedi mi size? Onlara ahirette de elem verici azap vardır. Bu şu hakikat yüzündendir. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirdiğinde onlar bizi insan mı doğru yola götürecekmiş demişlerdi. Bu surette küfretmişler arka dönmüşlerdi. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermişti. Allah her şeyden müstanidir, her hamde layıktır. O küfredenler de öldükten sonra katiyen diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır Rabbime and olsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeyler mutlaka size haber verilecektir. Bu da Allah'a göre kolaydır. O halde Allah'a, O'nun peygamberine ve indirdiğimiz o nura iman edin. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. O gündeki Allah o toplama günü için hepinizi bir araya getirecek. İşte bu aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, iyi amelde bulunursa, o, bunun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere, kendileri işlerinde ebedi kalıcı olmak üzere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. O küfredenlere, ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar da içinde ebedi kalıcı olarak ateşin yaranıdırlar. O, ne kötü gidiş yeridir. Allah'ın izni olmayınca, Hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, Peygamberimizin üstüne düşen vazife ancak apaçık bir tebliğdir. Allah odur ki, Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için iman edenler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Eşlerinizin, evlatlarınızın içinde hakikaten size düşman olanlar da vardır. O halde onlardan sakının. Bununla beraber affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz örterseniz, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Mallarınız da evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihan mevzudur. Allah büyük mükafat onun katında olandır. O halde güç yetirebildiğinizce Allah'tan korkun. Öğütlerini dinleyin, itaat edin. Mallarınızdan Allah yolunda kendinizin hayrı olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar muratlarına erenlerin tak kendileridir. Eğer Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verirseniz onu sizin için kat kat artırır hem sizi bağışlar da. Allah az hayır'a çok mükafat verendir, ceza hususunda acele etmeyendir o. Gizliyi de aşikarı da bilendir, azizdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Değerli dinleyenler, Talak Suresi Medine'de indirilmiştir. Talak boşanma demektir. Surede boşanmayla ilgili hükümler yer aldığından surenin ismi Talak olmuştur. Tamamı 12 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız vakit iddetlerine doğru boşayın. O iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Meğer ki apaçık bir kötülük meydana getirmiş olsunlar. Bunlar Allah'ın hudududur. Kim Allah'ın hududunu çiğneyi başarsa muhakkak ki kendisine yazık etmiş olur. Bilmezsin. Olur ki Allah bunun arkasından bir iş verir. Sonra o kadınlar müddetlerini doldurmaya yaklaştıkları zaman onları ya güzellikle tutun yahut güzellikle kendilerinden ayrılın ve içinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit yapın. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için eda edin. İşte Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olanlara bununla öğüt verilir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yeri ihsan eder. Onu hatırına hayaline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır. Kim Allah'a güvenip dayanırsa o kendisine yetişir. Şüphesiz ki Allah Emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü tayin etmiştir. Kadınlarınız içinden artık adetten kesilmiş olanlarla henüz adetini görmemiş bulunanların iddetlerinde eğer şüphe ederseniz onların iddeti üç aydır. Gebe kadınların iddetleri ise doğurmalarıyla biter. Kim Allah'tan korkarsa o kendisine her işinde bir kolaylık verir. İşte bunlar Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kusurlarını örter, onun mükafatını büyütür. Boşanan o kadınları gücünüzün yettiği kadar ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında oturtun. Evleri başlarına dar etmek, onları çıkmaya mecbur kılmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler, Doğruncaya kadar nafakalarını verin. Eğer kendilerinden olan evlatlarınızı sizin faydanıza emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda bu hususta güzelce müşavere edin. Eğer güçlüğe uğrarsanız o halde çocuğu onun hesabına bir başka kadın emzirecektir. Hali vakti geniş olan nafakayı genişliğine göre versin. Rızkı kendisine daraltılmış bulunan fakir de nafakayı Allah'ın ona verdiğinden versin. Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah güçlüğün arkasından kolaylık ihsan eder. Rabbinin ve onun peygamberlerinin emrinden uzaklaşıp azmış olan nice memleket vardır ki biz onları en çetin bir hesaba çekmiş onları akıllara şaşkınlık verecek bir azaba duçar etmişizdir. İşte o her memleket halkı yaptığının ağırlığını tatmış, işinin sonu bir hüsran ve helak olmuştur. Allah onların benzerleri içinde pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman etmiş olan salim akıl sahipleri Allah'tan korkun. Allah size hakiki bir zikir indirmiş, iman edip de Güzel güzel amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarmak için bir de peygamber göndermiştir ki o Allah'ın her şeyi açık açık bildiren ayetlerini size karşı okuyup durmaktadır. Kim Allah'a iman eder iyi amelde de bulunursa Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere hepsi de içlerinde ebedi kalıcı olarak sokar. Allah ona hakikat ne güzel rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yaratmış olandır. Emri bütün bunların arasında durmadan iner. Allah'ın bunları yaratması, onun hakikaten her şeye kadir olduğunu, ilmiyle hakikaten her şeyi kaplamış bulunduğunu bilmeniz içindir. Tahrim Suresi Değerli dinleyenler, Tahrim suresi Medine'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı 12 ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi zevcilerinin hoşnutluğunu arayarak niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcı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 Yok onun aleyhinde birbirinize arka verirseniz hiç şüphesiz Allah bizzat onun yardımcısıdır. Cebrail de müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Eğer o sizi boşarsa yerinize Allah'a itaatle teslim olan, Allah'ın birliğini tasdik eden, namaz kılan... Günahlardan tövbeyle vazgeçen, ibadet eyleyen, oruç tutan kadınlar, dullar ve bakireler olmak üzere Rabbinin ona sizden hayırlılarını vermesini memuldur. Ey iman edenler! Gerek kendilerinizi, gerek ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakacağı insanla taştır. O ateşin üzerinde iri gövdeli, sert tabiatlı melekler vardır ki onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye de memur edilirlerse yaparlar. Cehenneme giderlerken onlara ey kafirler bugün özür dilemeyin siz ancak yapmakta olduğunuzun cezasını çekeceksiniz denir. Ey iman edenler Tam bir sükûlu samalik bir tövbeyle Allah'a dönün. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah peygamberini ve iman edip onunla beraber olanları rüsvâ etmeyecek. Nurları önlerinde ve sağlarında koşacak. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye hakkıyla kadirsin. Değerli dinleyenler Tam bir sıdkı Hulus'a malik bir tevbe Kur'an'da tevbeten nasuhen diye geçmektedir. Yani nasuh bir tövbe demektir. Nasuh tövbe bir daha günaha dönmemek bunu asla arzu etmemek şartıyla yapılan kesin bir tevbe demektir. Ubey bin Kab nasuh tevbenin ne demek olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Bir günah işlediğin zaman o günahtan pişmanlık duyman Hemen Allah'tan bağışlanma dilemen ve bir daha o günaha işlememendir. Hazreti Ali radıyallahu an bir bedevinin aceleyle tevbe ve istiğfar kelimelerini tekrar ettiğini gördüğünde bu sahte bir tevbedir dedi. Bunun üzerine bedevi peki sahih tevbe nasıl olmalıdır diye sorduğunda Hazreti Ali radıyallahu an şöyle cevap verdi. Bunun için altı şart gereklidir. O da şunlardır. Bir yaptığına pişman olman. iki terk edilmiş farzları ödemen. Üç kul hakkını reddetmen ve ödemen. Dört, hasımlarla helalleşmen, beş, işlediğin günaha bir daha dönmemen, altı, nefsini Allah'a itaat ederek eğitip, günah işlerken duyduğun zevk gibi taatlerin sıkıntısını duyman. Tevbe üzerinde sebatla ve azimle durulduğu zaman tevbe olur. Yoksa aynı günahı tekrar tekrar işleyip tekrar tekrar tevbe etmek bu tevbenin sahte olduğuna bir delildir. Tevbe eden kişi işlediği o günah her aklına geldiğinde, o günaha buğz eder ve Allah'tan bağışlanma diler. Tevbe Allah'ın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetlerindendir. Yüce Rabbimizin günahlardan vazgeçmek için açtığı en büyük kapıdır. Ancak tevbe gönülden ve zamanında olmalıdır. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 17. ve 18. ayetlerinde geçtiği çile müminlerin bilmeyerek bir hata eseri yaptıkları günahın hemen arkasından tevbe ettikleri takdirde bağışlanacağını ancak kafirlerin ve ölüm gelip çattığı zaman da ben şimdi tevbe ettim diyenlerin tevbesinin kabul edilmeyeceğini buyurmaktadır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Ey peygamber kafirlerle münafıklarla savaş onlara karşı sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne fena gidiştir. Allah küfredenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal olarak gösterdi. Onlar kullarımızdan iki iyi kulun nikahı altındaydılar. Böyleyken hainlik ettiler de o iki koca onları Allah'ın azabından hiçbir şeyle kurtaramadılar. O iki kadına Ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere de firavunun karısını bir misal olarak gösterdi. O vakit bu kadın ey Rabbim bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap. Beni firavundan ve onun fena amel ve hareketinden kurtar. Beni o zalimler güruhundan selamete çıkar demişti. Namusunu muhkem bir kale gibi muhafaza eden İmran kızı Meryem'i de Allah bir misal olarak gösterdi. Biz bundan dolayı ona ruhumuzdan üfürdük. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Rabbine itaat edenlerdendi o.